Ekonomi, ekoloji. Hazırlayan wissmanlar: Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Ekonomi Ekoloji programından herkese merhaba. Bu hafta çevre meselelerinin farklı bir boyutunu konuşacağız. Sivil iltihatsizlik e, eylemleri, protestolar, e, çevre hareketlerine dikkat çekmek için yapılan bir takım organizasyonlardan bahsedeceğiz. E, bu hafta bir konuğumuz var. 350 Org Küresel Eksen Değişimi Koordinatörü Mahir Ilgaz. E, kendisini e, açık radyo dinleyicileri zaten aşina oldukları bir isim. Daha önceki dönemlerde kendisinin de e, yaptığı programlar vardı. E, şimdi biraz e, 350 Org'un... Ee, öncelikle e, faaliyet alanından e, belki hangi ihtiyaçtan kurulduğundan e, bahsederek girelim. Ve arkasından ne gibi eylemler, e, ne gibi faaliyetler e, planlıyorlar onlardan Bizi bahsedelim. Bekliyor, evet ee, Öncelikle teşekkür ederim beni çağırdığınız için tekrar bu videoya gelmek. Biz teşekkür ederiz. Keyif her zaman. Ee, 350 350.org... E, ...klasik anlamda bir kurum gibi... ...bahsedemeyeceğimiz bir oluşum aslında... ...çünkü bir hareket olarak... ...kendisini hala adlandırmayı... ...tercih eden bir oluşum... ...ve nispeten de yeni olduğu için... ...buna da hala imkan olduğunu söyleyebiliriz... ...belki 2008 yılında... ...oluşturuluyor... ...işte kurucuları arasında... milmak Makkibum var... ...meşhur yazar, aktivist ve eğitimci... Ama sadece Bill McKibben'in girişimi değil tabii ki aslında işin yekününü yapan ekip içinde Bill McKibben'ın Middlebury kalıcıdan yani ABD'deki bir üniversitedeki öğrencileri evet. onlarla ortak olarak kurulan bir hareket. Ve hala da o öğrencilerin desteğiyle liderliği altında yönetimi altında giden bir hareket. Ama Bill tabii en fazla görünen kamuoyunda ve... ...haklı olarak en fazla <gülüyor> en fazla çalışan elemanlarından da bir tanesi bu hareket Peki bilin otoritesi nereden geliyor bu konuda? yani Sözünün dinlenmesi nereden ileri geliyor? Ee, sözlediği şeyleri çünkü kişisel yaşamında da... E, ...referans noktası yapması yani... ...sadece bir şeylerden bahsetmiyor, yapmalıyız, etmeliyiz demiyor ama... ...kendisini tamamıyla bu işe adamış bir insan. İklim krizini sona erdirmeye e, amaç, amaç edinmiş. Bu. Bütün hayatını buna vakfetmiş bir insan... Ee, yani onun dışında bir otoritesi açıkçası e, yok. E, hem 350 içinde hem iklim hareketi içinde bir gibinin sözü bundan değerli bence. Hı hı. Peki bilmeyenler için 350 ne anlama geliyor? Bu, evet. Rakamı, evet. evet e, bu soru sık gelen bir soru aslında normal olarak. Yani çünkü hani e, çok sık karşılaştığımız bir şey değildir. Bir harfin, e, <gülüyor> bir <gülüyor> hareketin kurumun ismi olması. Bu şunu temsil ediyor... E, ...atmosferde milyondaki karbondioksit parçacığı sayısını temsil ediyor. Yani atmosferik karbondioksit milyondaki karbondioksit 350 partikülü geçtiği zaman... ...insan için veya canlı yaşam için tehlikeli iklim değişikliği gündeme gelebiliyor. 2 derecenin çok üstünde ve nereye gideceğini önceden kestiremediğimiz... ...tamamen kontrolden çıkmış bir iklim değişikliği, küresel ısınma söz konusu olabiliyor... Dinleyicilerimiz için şu an not edeyim En son ben baktığımda 395.55 hmm. yani. Giderek 55'te. hedeften uzaklaşılan bir rakama hmm. doğru evet. ilerliyoruz yani. İşin acı tarafı yani konuyu çok dağıtmak gibi olmasın hmm. ama e, Artış hızı da artıyor Mesela şeye baktım hmm. 2010-2011 arasında 1.89 artmış 2011-2012'de 2.49 artmış Evet artış hızı Artış hızı iki katına, artış evet. iki katına i̇ki katlanmış gibi Artış hızı Artış, artış, hızında hızında evet. artış, evet. artış hızında da artış var. Artış hızında da artış var. Peki e, belki 2008'den e, bugüne e, ses getiren epey e, işleri oldu 350'nin. Belki birkaç tane onlardan örnek vermek e, dinleyicilerimiz açısından belki e, daha açıklayıcı, daha e, dikkat çekici olabilir. Evet yani 350'nin e, Türkiye'de de aslında... E, ...eylemleri oldu, tüm dünyada olduğu gibi işte onunun çalışma günü eylemi gibi hı hı. eylemleri oldu. İşte burada daha önce e, Kopenhag öncesinde yine... E, i̇klim, zirvesi öncesinde. i̇klim zirvesi öncesinde. İklim iklim zirvesi sonrasında oldu. Ve e, Türkiye'de baktığımız zaman ses getiren eylemlerden oldu. Hatta işte bazı rakamlara göre yedi bin kişinin e, bir eylemde e, dışarıda olduğu söylendi. Artık ne kadar e, sokaktan hı hı hı. geçen insanlar ne kadar eylemci Taksin değil mi? Taksimdeyli Taksim mi? evet. evet. E, fena rakamlar değil bunlar e, Türkiye için. Dünyada da e, çok büyük eylemler oldu ve e, giderek de eylemlerde aslında bir tırmanma söz konusu. Yani e, hükümet ve devlet başkanları adım atmadıkça 350'de kendi stratejisini e, değiştiriyor değiştiriyor ve yani. tırmandırmayı seçiyor. Örneğin bunun e, ilk örneğini şeyde gördük. E, yaklaşık bir buçuk yıl önce e, ABD'de gördük bu ABD'de Kanada ile ABD arasında yapılması düşünülen ve ee, epey uzun bir ee, boru hattı projesi var e, iki buçuk kilometre yakın uzunluğu var bu Pardon500 e, 2500, 2500 kilometre, kilometre, kilometre yakın e, 2735 kilometre tam uzunluğu bir uzunluğu var e, ve bu boru hattına karşı yapılan eylemler oldu ve Tamamlanması halinde bu boru hattının inşa edilmesi halinde günde 900 bin varil petrol geçecek. Yani bu aslında dünyanın kucağına e, bırakılan bir karbon evet. bombası. Ve inanılmaz da e, bu şeyin petrol boru hattının yapımı esnasında da inanılmaz bir çevre tahribatı, felaketi evet. ve çevre tahribatı da tabii öte yandan yani e, meydana gelecek. Türkiye'nin şeyi bir uçtan bir uca 1800'e kilometre. Her, Türkiye, bir, buçuk bir buçuk Türkiye. Katı. Bir Türkiye'lik bir, bir, Türkiye bir evet. Evet. Bora halkından bahsediyoruz. Evet, evet. Aynen öyle. Buna dikkat çekmek için. Buna dikkat çekmek için bir buçuk sene önce. sanıyorum evet. değil mi? İlk e, yani bununla ilgili ciddi yapılmış eylemlerden bir tanesi. Ee, ya bununla ilgili çok fazla eylem oldu ama en fazla gündeme gelen ve ses getiren. Değişen taktikler anlamında en fazla gündeme hmm. gelen eylem e, 2011'deki de, deki eylemdi çünkü Ee, ...toplu halde 1253 kişi tutuklandı. Evet. ve Özellikle bu insanlar kendilerini tutuklattılar. Gidip e, Beyaz evin önünde e, gösteri yapmak ve e, ABD Başkanı Barack Obama'yı... ...iklim değişikliği konusunda verdiği sözleri tutmaya davet etmek adına e, hı hı. yaptılar bunu. Ve e, 1253 kişi tutuklandı. Bunun sonucunda bir e, şey oldu mu? Oldu. Çok ciddi zaman kazandı bu hareket. Yani ABD Başkanı... E, Vazgeçmedi bu boru hattının inşasından. Evet. Biraz ertelendi. Ama yaklaşık bir yıl ertelendi. Evet. Şimdi gene gündemde. Şimdi gene gündemde. İsterseniz şeyden bahsedeyim biraz. Ee, yani bu işin arka planından e, bahsedeyim biraz. Çünkü Bilmiyorum. önemli. Tabii. Ee, şeyden bahsettik. Bu Keystone XL yani bu hı hı. boru hattının inşa edilmesi halinde 900 bin varil petrol geçeceğini söyledik her gün. Ee, bir yandan da ABD şey hükümetine baktığımız zaman şöyle bir çıkış görüyoruz orada. İşte e, iklim değişikliği konusundaki aktivistler bizim attığımız adımları görmüyorlar şeklinde bir serzeniş e, oluyor zaman zaman. Özellikle otomotiv endüstrisini hedef alan e, ciddi reformlar yapıldı. İşte otomobillerin e, yakıt tasarrufu ile ilgili ciddi reformlar yapıldı ABD'de. Ama ilginç bir şekilde bu 900 bin varil petrol E, otomobil konusunda yapılan reformdan tasarruf edilecek petrol neredeyse birebir denk geliyor. Hmm. Yani e, bir eliyle verdiği, bir el eliyle alan al. e, ve hatta daha fazlasını yapan... ...çünkü öte yandan sadece bu boru hattı da değil işte Meksika körfesinde o meşhur kazaya rağmen... ...yeni aramalara izin veren, yeni platformların kurulmasına izin veren bir hükümet var orada. E, dolayısıyla hareketin arka planı bu. Yani insanları bu derece radikalize eden de bu. E, başka bir şey daha söylemek e, gerekirse bu konuyla ilgili şimdi tekrarlanacak bu hareket eee 17'sindeümüzdeki Şubat ayında pazar, pazar günü, pazar günü. Evet. işte ABD'de Başkanlar Günü olarak bilinen Evet e, President's Day tatil diye. hı günü. gündür normalde. Bu sefer pazara denk geliyor. Tek e, tekrarlanacak. E, ve Yani bu 2011'deki eylemin Evet artık kesin olarak vazgeç mesajı verilecek hükümete. Hı, hı. Ee, dün hatta bunun öncüsü bir eylem oldu. Ee, yaklaşık e, 50 kişi, 48 kişi tam olarak tutuklandı. İşte, tutuklananlar arasında yine Bilmak gibim var. İşte, e, meşhur e, aktistlerden Daryl Hannah var. Hı hı. Robert Kennedy e, Jr. var. yani Ünlü simaların da e, dahil olduğu bir grup dünden zaten tutuklandı. Bu sabah da serbest bırakılmışlar. <gülüyor> Obama'nın ulusal sesleniş konuşması esnasında yaptılar herhalde. Hemen ertesinde eylemi. yaptılar. Hemen ertesinde. Hemen ertesinde yaptılar bu eylemi evet. Ee, ve şunu söylediler orada da çok önemli bir nokta bu. Ee, yani sürekli attığınız adımların iklim hareket tarafından görmezden gelindiğini söylüyorsunuz. Bir, yeterli adımları atmıyorsunuz. İkincisi e, Obama ilk seçildiği dönemde biraz da kibirli bir şekilde e, iklim konusunda adım atmasını bekleyen aktivistlerle görüşmelerinde şunu söylüyordu hep. Yani e, birebir görüşmelerde. E, işte Franklin Delano Roosevelt örneğini veriyordu bu meşhur ABD'nin e, yeni düzen Neydi? dönemi başkanlarından. Hı -hı. Ee, o da zamanında reform yapmasını isteyenlere şöyle dermiş. İşte yani reformu ben yapamam. Siz benden talep edersiniz. Ben o talebinizi yerine getiririm. O yüzden beni yaptırın. Hı. Bana hı. bu reformu yaptırın dermiş. Hı hı. İşte danışmanları falan Obama'nın kendisi bunu e, söylüyordu. İşte bana bunu yaptırın. Hatta... E, Ben sadece bir valiyim aslında görevim hmm. icabı ve alttan ta gelen talebi uygularım diyordu ama yani to toplumsal bir şey baskı, oluşturun. baskı... oluşturun diyor oluşturun. ama evet. öte yandan siciline baktığımız zaman iktidarı döneminde özellikle ilk iktidarı iktidar dönemi sırasında şunu görüyoruz gelen taleplere eşit. Açık bir yani örneğin bir fosil hmm. yakıt sanayinden gelen talepler söz konusu olduğunda Meksika Körfezi'ndeki müthiş doğa katliamına yani ekolojik tahribata rağmen orada ne gibi uzun vadeli etkileri olacağını hala bilmiyor. Bilmiyoruz. Dünyanın en büyük evet. kazalarına hatta en büyük Tabii. petrol kazası. Buna rağmen yeni işte petrol platformları açılmasına izin veriyor. İşte Potomac Irmağı kıyısında yeni kömür aramalarına kömür santralleri kurulmasına izin veriyor. Bir yandan bunları yapıyor. Evet. Ee, o yüzden eylemciler de dediler ki dün kendilerini tutuklatanlar biz sana verdiğin sözleri e, yaptırtmak üzere buradayız. Hı hı. Bir ara verelim isterseniz e, ardından tekrar 350 350.org'un e, faaliyetleriyle ilgili konuşmaya devam edelim. Sitting here for the longest time Reading all the warning and the danger signs oh, But I don't ever the gift the a prophecy Telling everybody how it, it's gonna be Soon come, soon come the day Only the Stanford there for just so on fire, spark an evil blaze and burning fire. Well, I don't have the gift of prophecy, telling everybody how it's gonna be, you go pass and 94.9 Açık Radyo'da e, Ekonomi Ekoloji Programı'na devam ediyoruz. ikinci erideye bir kısa bir müzik arası verdik. Konuğumuz e, Mahir Ilgaz'la 350 Ork e, Küresel Eksen Değişimi Koordinatörü. E, 350'nin faaliyetlerinden bahsettik. E, ben şunu merak ediyorum. E, Amerika'da bir yerden çıkan hareket küresel boyuta nasıl ulaşıyor? O bağlantıları, o network nasıl kuruyor? E, ve aynı anda o koordinasyonu koordine bir şekilde nasıllanacağını. Bu kapasitesi nereden geliyor? Bu gücü nereden geliyor? Bunda tabii ki e, yeni iletişim teknolojilerinin rolü çok büyük. Yani bu olmadan e, 350 veya işte benzer örgütlenme yapısına sahip başka e, hareketler de var şu anda dünyada. Bunların aynı etkinlikte faaliyet göstermesi çok zor olurdu. Onu bir kere e, söylemek lazım. Ama eee Öte yandan hareketin zaten kendisine strateji olarak belirlediği şey bu a yapısını kurabilmek. Yani çünkü iklim e, krizi biraz da bunu gerektiren bir şey olduğu için ilk başta bu strateji tasarlanırken başka bir şekilde düşünmek pek mümkün olmadı. Olmamış en azından içinden başından beri söyleyenlerin şeyi. Çünkü hani e, ABD'de karbon emisyonunu düşürmenizin tek başına hiçbir anlamı yok. Dünyada eğer net olarak karbon emisyonlarında bir düşüş olmazsa Türkiye'de bizim düşürmemiz de tek başına, tek başına, bir... başına anlam, mana ifade etmez. ifade etmez. O yüzden e, bu uluslararası olması gereken ve başka türlü işleyemeyecek belki de hani e, benzer çevre hareketleri gibi e, yeşil hareketlerden bir tanesi diyebilirim. Peki senin gözünde çevre hareketlerinden yani iklim hareketi nasıl ayrılıyor? Yani e, gerek içerik anlamında, gerek e, e, eylem kapasitesi anlamında veya söylem anlamında. Yani neyi farklı olması lazım? Yani ne farklı? Hı. Hmm. Ee... Ben, benim gördüğüm e, çevre hareketlerinin geneli daha çok reaktif. E, ama iklim hareketi son yıllarda özellikle e, proaktif olmaya başladı. Bunun Doğru. zorunluluğundan dolayı evet. biraz da e, alternatiflere daha fazla vurgu yapmaya başladı. Yine zorunluluktan dolayı. E, aynı zamanda ben iklim hareketinin e, bir önemli avantajının daha şey olduğunu düşünüyorum. E, hedefi belli iklim hareketinin hedefi. Çok belli, net. Evet kiminle mücadele edildiği çok ortada. Fosil yakıt şirketleri bir. Fosil yakıt şirketi gibi davranan devletler iki. Çok net. Çok net. E bu ee, ona daha bir şey sağlıyor. Daha bir odak, sağlıyor. odak sağlıyor. Evet. Odak. Yani bence odak sağlıyor. Tabii işini zorlaştıran başka şeyler de var. Yani bu hedefler belli derken dünyada özellikle işte küreselleşme sonucu o gri ilişkiler öyle bir noktada ki şu anda şeffaflık eksikliğinden dolayı e, tabiri caizse kimin elin gibi kimi cebinde pek olduğu belli değil. kestirlemeyebiliyor. Türkiye örneğini ben bunu çok geçerli olduğunu. Bu yatırımlar konusunda da. Yatırımlar da. konusunda yatırma özellikle yatırma. yani Türkiye'de mesela hani biraz eee Amerika'daki elemini kenara bırakalım. <gülüyor> Bunun üzerinden devam Tabii edelim. E, Türkiye'deki yatırımlar meselesinde örneğin işte fosil yakıt yatırımlarında kimin finansman ettiğini ortaya koymak o kadar zor ki Çünkü o şeffaflık yok bir kere. Yani ticari sır olarak mı kabul ediyor bunlar yoksa... Ticari sır olarak da kabul ediliyor bir kısmı. Bir kısmına ulaşamıyorsunuz yok ortada. Yani bilgi edinme kanunu vesaire Bilin, bilinmiyor çünkü. Hmm. Yani e, bunu takip etmekle yükümlü kurumlar da nasıl takip edeceklerini bilemeyebiliyorlar. Yani öyle bir aslında bir think tank'in ya da bir sivil toplum kurulunun şunun işi olması lazım herhalde bu Türkiye'de en azından. Fosil yakıtları, yakıtları olan yatırımları takip etmek... Evet. Aynı şekilde ne bileyim silahlamaya olan, silah şirketlerine olan yatırımları takip Çocuk işçi çalışan, çalıştıran. Silahlanma şirketler. konusunda bildiğim kadarıyla e, bir şey var, e, oluşum var. ya yani şeffaflık üzerine çalışan oluşumlar da var Türkiye'de. E, belki bir fikir olur. Şeffaflık eğer. derneği var. Mesela mi? örneğin. nükleer konusunda geçen e, sene bir etkinlik düzenlemişti. E, düzen, etkinlik düzenlendi ama mesela orada da. Ben de, de katıldım hı? ama benim gördüğüm yine Türkiye'de yatırımlar konusu biraz eksik kalıyor. Mesela ABD'ye gidecek olursak hani bağlantıyı kurmak adına söylüyorum bunu. ABD'de üniversitelerde işte veya emeklilik fonları nezdinde fosil yakıt şirketi hissesine yatırım yapmaktan vazgeçin demek çok kolay. Çünkü hangi kurumun nereye yatırım yaptığını takip etmek nispeten çok kolay. Bizim özelimizde bu o kadar kolay değil. Bir de şöyle olabilir alternatiflere mesela alternatif demeyelim artık onlara da e, yenilenebilir enerjilere yatırım yapan fonları ve şirketleri desteklemek, desteklemek belki tam evet. şey tersi evet. açısından bakarsak yani. Hep negatif Hı -hı. yapmayın yapmayın da şunu yapın veya evet. olumlu şekilde yapın da diyebiliriz. Evet iyi örnekler. İyi örnek evet. evet. O, olumlu şekilde yapın noktası da çok önemli yani e, aksi takdirde. Yenileyebilir enerjiye e, gereksiz ilk başından beri gereksiz olan bir tepkiyle karşılaşabiliyorsunuz. Haklı tepki oluyor zaman zaman. Çünkü işte bu toprak gaspına giderse iş örneğin rüzgar santrali kurmak için toprak gaspı yaparsanız eğer e, tepkiyle karşılaşırsınız. Ve o enerjiyi de ilk baştan e, ciddi bir dezavantaja uğratırsınız. Doğru kaybedebilirsiniz. Doğru. E, şeffaflık noktası yine orada da önem kazanıyor. E, ve işte en iyi örnekler e, orada da önem kazanıyor. Evet. Şimdi biraz daha Türkiye'yi konuşalım son, dakika, son 5-6 dakikamız daha var konuşmak için. Haziran ayında 350 Orgun Türkiye'de bir etkinliği olacak. Etkinliği demeyelim de artık konu ne diyelim organizasyonu mu? bir Aslında bu 350 Orgun önümüzdeki yıl için ve hatta sonraki yıl için kendisine e, hedef seçti. Kendisine... E, ...adayacağı birincil amaç yani e, büyük bir şey. Dünya çapında bir olay ve Türkiye'de bir etkinlik değil bu tamam. aslen. Hı. Türkiye'deki etkinlik e, tüm dünyada e, bu küresel eksen değişimi dediğimiz hareketin başlangıcı. Türkiye'nin bunun için seçilmesinde iki tane nedeni var. Biri bu İtalyanların dediği gibi işte e, Lombelico del Mondo durumu Türkiye uh. dünyanın göbek deliği her yere eşit oranda yakın. <gülüyor> Kara yoluyla da ulaşım nispeten hmm. daha e, kolay özellikle e, birçok farklı kıtadan gelecekler için çünkü hani onu da sağlamaya çalışıyoruz bir yandan evet. e, karbon emisyonlarını düşük tutmak adına. Öte yandan Türkiye'nin de fosil yakıt konusundaki son yıllardaki attığı önemli <gülüyor> tırnak içinde <gülüyor> <gülüyor> önemli adımları yani aslında önemli tabi çok negatif anlamda evet, önemli tabii, evet. adımları İroni da yaparız. göz ardı edemeyiz. Bu iki sebepten dolayı Türkiye'de başlayacak küresel eksen değişimi ve tüm dünyadan seçilen 500 iklim aktivisti Türkiye'de bir araya gelecekler. Peki bunlar genç mi yaşlı mı öyle bir yaş skalası var mı yoksa? Şimdi özellikle bu, vurgulanıyor mu genç olması? Genç e, olmasını 350 istiyor. Neden istiyor? Çünkü e, aslında bu biraz aidiyetle alakalı bir şey. E, gençlerin bu sorunu daha fazla sahiplenebileceği düşünülüyor. E, çünkü iklim değişikliğinin en vurucu etkilerinden gençler etkilenecekler. Yani işte e, bugün gerçeği şey demek mümkün değil. Hani ben görmem demek mümkün değil. Birçoğumuz iklim değişikliğinin etkilerini yaşıyoruz. şimdiden yaşıyoruz. Ama e, gençler e, eğer böyle giderse çok ciddi etkilenecekler ve hayatları e, radikal biçimde değişecek. Dolayısıyla gençlerin bu konuyu daha fazla sahiplenebileceğinden hareketle genç olması e, önemli dedik. Ama şöyle bir şey var. E, net bir üst sınır koyulmadı e, yaşa. Çünkü hani gençliğin tanımı da yerden yere değişiyor. Şeyden Yeni Zelanda'dan bir arkadaşımız yani hani genç diyoruz ama... Ee, ...burada e, anne babası... ...hayattaki herkes hala genç kabul edilir. <gülüyor> 40 <gülüyor> yaşına kadar genç bizde. Tarif. Kabul edilir şeklinde... Bir, <gülüyor> e, ...bence haklı bir açıklamayla... ...geldi. Ayrıca... hani ...bazı aktivistler... ...bazı yerlerde, dünyanın bazı yerlerinde... E, hani ...baktığınız zaman... ...anlamda klasik olarak genç kabul edilmeyebilir... ...yaş olarak ama... Evet. E, ...çok etkildir. Dolayısıyla... E, ...kimseyi de dışlamamak <gülüyor> adına... ...öyle bir üst sınır konulmamakla beraber gençlik... Ağırlıklı Ağırlığı bir grup olacak evet. diyebiliriz. Peki neler yapılacak? Ne stratejiler belirlenecek? Ne tartışılacak? Evet. Hazirandaki ee, organizasyonda. Bir kere Hazirandaki organizasyon her şeyden önce beş günlük bir eğitim olacak. Bu insanlara yani gelecek aktivistlere. Ee, spesifik olarak yani kendi ülke ve bölgelerinde yine o ülke ve bölgelerden gelen kolaylaştırıcılar tarafından... Ee, Döndüğüm zaman ben kendi geldiğim yerde nasıl etkin bir iklim kampanyası organize ederim eğitim verecek. Ama bunu yaparken de şuna odaklanmakta istemiyor 350. Yani iklim kampanyası yapmanın birden fazla yolu var. Bunu e, yenilenebilir enerjiler üzerinden yapabilirsiniz. Onları öne çıkartarak yapabilirsiniz. E, doğrudan eylemlerle, sivil ihtalsizlik eylemleriyle yapabilirsiniz bazı yerlerde. işte ABD'deki Yapıyorum. eylemde olduğu gibi. E, bazı yerlerde bunlar hiç geçerli olmayabilir. E, <gülüyor> Antidemokratik. Ülkeler, ülkelerde yani. hiç geçerli olmayabilir bunlar. Orada ama sonuçta bir sonuca ulaşmak amaç olduğu için yani bu konuda siyasi irade yaratmak amaç olduğu için farklı yöntemler benimsebilir. Lobicilik gibi işte e, sanat aktiviteleri gibi ve tüm bunları içeren farklı farklı e, trackler var. Hı. içerik olarak izlenebilen yollar, patikalar yollar mı? patikalar belirlendi Hı. aynen öyle. O patikalar üzerinden eğitimler verilecek. 500 aktiviste ve amaç Bu beş günün sonunda herkes kendi ülkesine, bölgesine takımlar halinde dönsün. Hem orada kurdukları ağları kullansınlar. Bu ağ kurmaya çok Hı. önem veriyoruz biz. Ve e, yine döndükleri zaman bu İstanbul'daki etkinlikle içinde e, bir şekilde geri alamamış. İşte bizim yer kısıtlamamızdan dolayı olabilir. Tarihler onlara uymamış olabilir. Ama başka bu konuda hareket etmeye hevesli aktivistlerle bir araya gelsinler. Ve... E, ...kendi hükümetlerini, kendi devletlerini... ...bu konuda nasıl en doğru şekilde etkileyebilirler... ...iklim değişikliği konusunda nasıl baskı oluşturabilirler... ...bunun üzerinden kampanyalar düzenlesinler Peki istiyoruz. o gelen kişiler kurumsal... E, ...kimlikte eğilimi geliyorlar... ...yoksa sadece önemli bireyler... ...katılıyor gibi mi olacak? Ee, öyle bir ayrıma gidilmedi... ...yani Hı. kurumsal insanların... ...veya işte kurumların... ...bir araya toplanmasını açıkçası ilk baştan beri... ...tercih etmedik çünkü neden? Siz de bilirsiniz hani bu gibi organizasyonlarda... ...genelde şöyle bir tehlike vardır... Ee, ...köyler sarlar birbirine ağırlar. Yani... E, ...zaten o çevre içinde çalışan insanlar... ...haberdar olur. Bu etkinlikten o çevre içinde çalışan insanlar başvurur... ...ve o çevre içinde çalışan insanlar... ...geri döner bir şeyler yapar veya yapmaz. Yani bu çemberi kırmak biraz... Bu çemberi kırmak amacıyla... E, ...bireylere ama takımlar halinde bireyleri ...yani hani bir takım halinde başvuruyorsa... E, O önemli bir şey ama o takımın kurum olmasını beklemiyoruz mesela. Evet. İkincisi şöyle bir şey İngilizce yapılacak tabii ki bu çünkü hani 500 aktiviste başka türlü 5 gün içinde bu eğitim vermek pek mümkün, mümkün değil. değil ama şöyle bir yöntem benimsenecek. Başvuru formunu başkasına doldurtmuş olabilir bir bir başvuru sahibi. Ana dili İngilizce olmayabilir konuşmuyor olabilir İngilizceyi ama o durumda onunla aynı dili konuşan bir kişiyle eşleştirilecek ve e, tercüme tercümesi konferansın işte eğitimin e, o kişi tarafından ona sağlanacak. Hı -hı. Kolaylık sağlanacak. Evet, kolaylık sağlanacak. E, Süremizi sonuna geldik. Ekonomi ekoloji programını kapatıyoruz burada. E, daha fazla bilgi almak isteyenler hangi web sitesine girsem veya yani nasıl ulaşsın? Küresel eksen değişimi. E, Globalpowershift.org e, web sitesinden global p o w e s h Mahir'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Mahir'e bu görüşmek hafta. olduğu için Haftaya görüşmek Haftaya üzere. Haftaya görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Ekonomi Ekoloji